el-qudwatu alladheena hum kanu qudwatan lis-salihin. Wa man tabi'ahum bisidqin wa ikhlasin wa ihsanin ila yawm id-din. Bi cins salihin dersinin 11. asırındaydık. O da nedir? Selef-i salihinin ahlak metodudur. Bunda da 7. dersteyiz. Asılda ahlak nedir dedik insanın dış kimliğidir. Yani bir nevi selefi salihin biz şu anda bu derslerde 11. asılda itikat bittikten sonra kimliği nedir? Yani ehli sünneti vel cemaatin kimliğini tespit ediyor. şimdi <gülüyor> biz iddia ederken biz ehli i sünnetir. ne kadar ehli i sünnetir? o zaman ortaya çıkar. Eğer bir meseleye, bir kavma mensubiysen, bir ülkeye mensubiysen, o ülkenin çimliğini taşıman lazım. Biz de Ehl-i Sünnet'e mensubiysek, onların çimliklerini taşıyacağız. Nereden ayırt ederiz, bu Ehl-i Sünnet'tir, bu ehl bu orta yoldadır, bu uçlara kaçmıştır? İşte bu çimlikte. Musulmanın çimliği var, Ehl-i Sünnet'in de bir çimliği var, ki İslamiyet'in özüdür Ehl-i Sünnet. Çünkü İslamiyet çatısı altında,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 Dört imama uyduk nedir? Yani ashab-ı çürem'in peşinden gidiyoruz. Ashab-ı çürem'in peşinden gidiyoruz ne demektir? Yani Allah'ın istediği toplum oluyoruz. O toplumla kıyamet gününde haşr olacağız inşallah. O toplumun hakkında ne demiş Allah'u subhanehu Teala, Radıyallahu anhum ve radu an. Olar Allah'tan razı oldular. Allah da onlardan razı oldu.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 Allah Subhanahu Taala bunu bize emretmiştir. Onun için biz bu çimlik derslerinde, çimlik tespit derslerini iyi dinlememiz lazım, çi üzerimizde taşıyalım. Bu taşımak da iddia ile olmuyor, pratikle olacaktır. Çünkü iddia mı iddia? Kitap yazmak, ders yapmak, terazide bunlar tartmaz. Ne tartar? Ne zaman ortaya yaptın bunları? en kral kitabı yazsak, en kral dersi yapsak, onu ile amel etmesek, bunlar hepsi boştur. Tam tersine, hicret olur kıyamet üzerinde sana. Cennete so gitmen yerine cehenneme seni götürmeye vesile olur. Çünkü bildiğinle amel etmiyorsun. Onun için bildiğimizden amel edeceğiz. Doğru bileceğiz, onu canlandıracağız. Şimdi geçen ders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 Allah'ın dinini ikamet etmek, tazim etmek, hakkıyla yerine getirmek. Bu nedir? Buna bir bakarız. Şimdi yukarıda şokusun yine biz onu açılırız inşallah. Ehl-i sünnet vel ve cemaat bid'atler ve heva ehlinin aksine cuma ve diğer farz namazlar, bayram ve yağmur duası namazları, hac ve cihat gibi İslam'ın sembolü niteliğini taşıyan ibadetlerin İyi de kötü de olsalar yöneticilerle birlikte icra edilmesini önem verirler. Evet. Daha o bir sınıfı. Şey Farz namazları kılmaya ve özellikle de onları ilk vaktinde cemaatle birlikte camide eda etmeye özen gösterirler. Zira yatsı namazı hariç namazların ilk vaktinde kılınması son vaktinde kılınmasından daha faziletlidir. Yine Ehl-i Sünnet, Allah'ın emrinin gereği olarak namazların huşu ve sükunet içinde kılınmasını emreder. Ayet-i Kerime'de namazlarını kuşu ile eda eden müminler kurtuluşa ermişlerdir. Evet. Bu paragrafta iki tane önemli mesele var. Çisi bir yani birisi diğerinden törüyor. Örnek olarak. Nedir önemli? Tabi mesele nedir burada? Diyor ki: Yuhafizun ala iqameti şaâri İslamı Vadin, İslam dininin yani şeriatın neyini sembollerini İslam dini neyden tanınıyor? Oları ikamet ederler. Yani Allah'ın emirlerini, yasaklarını eşkerce canlandırırlar. ehl i sünnetin bu çimliklerinden olması olmazındandır. Bunu bilememiz lazım. Yani burada ne çıkıyor ortaya? Canlandırmasan sınıfta kalmışsın. Bugün de bizim toplumumuzu her çeşit kimlikte Müslümanım. Nesin sen? Elhamdülillah Müslümanım. Hem de böyle gö gözkünü gere gere söylüyor. Ama bakıyorsun canlandırmış mı? Canlandırmamış. Onun için ikamet-ü din, dinin bütün... Ma'lemlerini, ma'lem nedir? Yani din neyle belli olur, neyle tanınılır, onu canlandıracaksın. Ehli sünnet bu neden meşhur diler. Sonra örnek veriyor. Neyi örnek veriyor? İşte cemaat namazı. Namaz demiyor. O olmaz olmazdır. Her çeşit şey namaz kılar. bu günde bir bir Hristiyan'ı tutsan sen ne biçim Ristiyansın Hiç kilisede görmüyorum seni. Hayır diyor. Kilise şart değil. Ben evde de kılıyorum mesela. Ben, kendi, ben kendime göre ibadet ediyorum de. E bir günde Müslümanlar Cuma'dan Cuma'ya gidiyorlar Yine yani de Beyram'dan Beyram'a. Bunu demiyoruz biz. Cemaat namazı diyor. Sonra haç diyor. Sonra istisqa. Sonra cihad. Bunları yöneticilerle yapmak. Bu nedir? Çok önemli meseledir. Arkadaşlar. Bu olmasa olmazımızdır. İslam dini neden ortaya çıkıyor. Sonra ikame nedir? İkamede ki şey var. Birincisi ta'zimdir. İkincisi hakkıyla yerine getirmektir. Ta'zim nedir arkadaşlar? Yani ikamet din bu bir kaidedir. Dini ayakta tutacaksın. Dinin şairelerini canlandıracaksın. Yani dine sen sahip çıkmasan kim sahip çıkar? Bu Müslüman diyorlar. Bu dev, bu ülke diyorlar Müslüman ülkesidir. Nereden biliyoruz? Eğer Müslümanlar dinlerini yaşay yaşayacaklar, canlandıracaklar. O zaman burada ikama, içi şeyler olur. Bir ta'zimle iki amelle. İkama amelle olur. Eydir ta'zim nedir? Ta'zim neyle olur? Ta'zim ta nedir? Bir şeyi yüceltmektir, saygı göstermektir, değer vermektir. Bu ta'zimdir. Bir abine, dedene değer veriyorsan o celdirinde ayağa kalkarsın, konuştuğunda süsersin, birini içi etmezsin. Bu nedir? Sen dedeni, yani büyüğünü, aşiretini vesaire ta'zim ediyorsun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 Ne olur bu sefer? Azelerine yansı yansıdığı anda ona saygı gösterirsin. Eğer kalbinde o saygı yokysa ağzelerine yansımaz. Yansısa da korkun korkundan ne olursun? Münafık olursun. Onun için Allah Subhanehu ve Teala Hac şurasında "Dalika وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ Kim Allah'ın şeirelerini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 İslam dini dedik nedir? İmandır. İman edeceksin Rabbi alemin. İman etmek için ne lazım sana? Üç mesele lazım dedik. Bütün gönlünle ona inan inanacaksın kalbinde. Ondan sonra dilinle ikrar edeceksin. Sonra ağzalarınla yerine getireceksin emirleri. Yani de yasakların önünde duracaksın. Değer ayette "Zalika ve men yüazzim hurumatillahı fehuve Allah'ın hurumatları, hurumatları nedir? Sınırları yani. Onları ta'zim etmek. İşte bu tanzim önemlidir. Allah subhanahu wa taala hac suresinde bak pardon Bakara şurasında diyor اِنَّ <Sessizlik> <Sessizlik> Safa وَالْمَرْوَىٰ مِنْ min اللّٰهِ Safa ve merva Allah'ın şairelerindendir. Nedir Safa merva? Bir sambolik olarak Allah'ın emridir. Bugün günde akıldan mantıktan nedir biz haza gidiyoruz, Safa mervanın üzerinden gidip yedi sefer geliyoruz? Aklı katsan ne olur? Uygulamazsın. Ne faydası var bunun, ne mantık var dersin. Ama dinde Allah'ın emrinin önünde mantık iptal olur uygulamak yerine gelir. İşte bunlar nedir? Şeire Bu şairelere biz cani gönülden bağlanmamız lazım. Bu da alimler diyorlar ki ta'zim dört meselede olur. O da Tevbe surasında 20. ayettedir. اَلَّذ۪ينَ اَمَلُونَ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 Haclara su dağıtıyoruz, arzak veriyoruz. Müşrikler yapıyordular bunu. Allah subhanehu ve teala diyor, siz bunu ile müminlerin sıfatlarını bir mi yaptınız? Nedir? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا iman edenler وَهَاجَرُوا Hicret edenler. Neyi hicret ediyorlar? Allah rızası için memleketlerinden gidiyorlar. Yani de Allah rızası için en sevdikleri şeyi tercih ediyorlar. İster mal olsun, ister can olsun, ister şehir olsun, ne olursa olsun tercih ediyorlar. وَجَاهَدُوا ف۪ي fi اللّٰهِ Allah yolunda da cihad ediyorlar. Cihad kaç çeçittir? Çoktur. En zirveti bedeninledir, sonra malınladır, sonra nefsinledir, sonra dininle, kaleminle, her şeyle cihad edebilirsin. Allah subhanehu ve teala cihadini açıklıyor. Mallarıyla ve bedenleriyle cihad ediyorlar. Maldan cihad etmek arkadaşlar çok zordur. Onun için Allah-u Teala her zaman malı ön plana çıkartır. Çünkü mal azizdir. Mal azizdir. Malıyla cihad eden, nefsiyle cihad eden, Nefis cihadı dedik derece derecedir. Yen bedeninle cihade gidersin, kanını dökersin Allah yolunda. Bu en zirvetidir. Yen bedeninle Allah yolunda davat yaparsın gece gündüz. Yen kaleminle yaparsın. Bu da nefistendir. Yen dilinle yapacaksın. Aziyet çekeceksin. Bunlar hepsi nedir? Cihattır. Onun için Allah subhanehu ve teala تعzime denlerine yapmış, tafzil etmiştir her şeyin üzerinde. Mekke Kabe'nin üzerine bile. Kabe ne kadar azim ise Abdullah bin Ömer diyor, vallahi bir müminin hürmeti bu Kabe'den daha azimdir. İşte burada mesele nedir? Dini ayakta tutmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe geldi dedi ki Ya Resulullah ben görsen e ra'ayte ensallaytu sallaytu'l maktuba ve haramtu'l harama ve ahlaltu'l halale adkhulu'l cenne pem 5 vakit namazını kılsam Allah'ın halal haramlarını haram kabul etsem Halallarını da halal. Cennete girer miyim? Evet girersin dedi. Demek ki nedir? Cennete bizi ne sokar? Allah'ın halalını halal, haramını haram kılacağız. İşte bu nedir arkadaşlar? Ta'zimdir. Bu ta'zimi etmek için kalbimizde yerleşecektir. Kalbimizde önce Allah'ın korkusu yerleşecektir ki ta'zimi olsun. Yani bir adama sen değer vermesen sözüne de vermezsin. Allah Teala'yı hakkıyla tanımasak sözüne de değer vermezsin. Çok Müslümanlar var bizim toplumumuzda. Bazen babamız oluyor, bazen amcamız, bazen oğlumuz, bazen abimiz, bazen kardeşimiz bizimle yaşıyorlar. Bu ülkede hemşerilerimiz yaşıyorlar bizimle. Müslümandılar da. Şüphemiz yoktur oların İslamlığında. Ama bakıyorsun, günah işliyorlar. Diyorsun bu günahtır, Allah yasaklamıştır.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 Allah'tan hakkıyla korkan kimlerdir? Allah'ın alim kullarıdır. Demek ki alim hakkıyla Allah'ı tanıyor. Ondan dolayı Allah'ta korkuyor, Allah'tan korkuyor. Sınırların önünde duruyor. Hakkıyla. O zaman ne yapacağız biz? Hakkıyla Allah Sübhanu Teala tanımaya çalışacağız. Kalbinizde taziminiz çok olsun. Ehl-i sünnetin sıfatındandır bu.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 Bu ta'zim kalbimizde yerleştir, yerleştirdikten, yerleştirdikten sonra bu ta'zimi kalbimizde ne olur? Amellerimize yansır. Amellerimize yansım, yansım, yansıması için ne ister? Allah korkusu ister. Yoksa bizimden çok yaşayanlar var namaz bile kılmıyorlar. Oruç gelip oruç olmuyorlar. Bırakmış İslam'ın şartları ki olması olmazlarıdır. Neden? Çünkü ta'zimi yelleştirmemişler. Ondan dolayı burada el sünnet ne diyorlar? Örnek verirken ikametus salah ve zeka ondan sonra cihad hac, istiska namazı, cum'a, beyram namazları velevci yöneticilerden ve o yöneticiler facir olsa fasık olsalar. Bak ta'zim ne kadar önemlidir. Sen yöneticiye kızabilirsin. Ama bu seni alıkoymasın ta'zimden. Çünkü bu din nereden tanınılır? Nereden biliriz bu Müslüman ülkesidir? E bu ülkeye girdiğin camileri var. Azan okunuyor beş, beş vakit. İnsanları beş vakit camide görüyorsun. Dersin evet bu Müslüman ülkesidir. Biliyorsunuz bazı ülkeler var gidiyorsun camiler var içinde ama kimse namaz kılmıyor çünkü Müslüman yok orada diyemezsin cami var burada bu Müslüman ülkesidir camiyle Müslüman ülkesi olmaz ne ile olur caminin içindekilerle olur çok önemlidir arkadaşlar caminin içindekiler önemlidir İslam dini içindekileri dolduruyor.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 bu şaireler, bu sambolları canlandırmak için nesler Müslümanlar birbirlerine destek vermeleri lazım. Destek olmadan olmaz. Teç başına hiçbir şey yapamazsın. Onun için İslam dini toplumsal olduğu için Allah ve Teala bize de toplumsal ibadetler vermiştir. Camat namazı nedir? Toplumsal bir ibadettir. Cuma namazı toplumsal bir ibadettir. Hac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 Şeriat peketinde ne var ise onu yapacağız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin yönetici malını alsa, belini kırpatsa baş kaldırmayacaksın. Neden? Çünkü o yönetici hatalı da olsa, sen haklı da olsan sabret, senin karşılığında yerin cennettir. Ne zaman? مَا <gülüyor> اَقَامُوا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 Bugün de başımızda bir çafir yönetici var ise e biz yöneticiye baş kaldırmalarız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Desek biz de çafir oluruz Allah korusun. Bu yöneticiyi biz de değişmemiz lazım. Vacip tür üzerimize çafiri götürüp musulmanı getireceğiz. Ama burada ne var? Dedik dereceler var. Güc yetmesi var. Gücün yetmiyorsa sabredeceksin. Ama sabrettin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 Namaz şairetini ikamet etmedik. Zekatı aynen her şeyi Allah'ın emrine uysak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emrine uysak o zaman biz dini ikamet etmiş. İşte bu olması olmazımızdandır arkadaşlar. Dini din paketini ikamet etmek için birebir şeriata uyacağız. Kendimizden bir bidat eklemeyeceğiz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 neden ikinci paragrafı açıklıyor? Örnek veriyor. Diyor namazı, beş vakit namazı. fers namazlarını zamanında kılarlar. Cemaatten camilerde kılarlar. Bak bu çok önemli. Ondan sonra o bir paragrafta diyor ki e, cemaatten camilerde kılarlar bir de huşu ve temanile yani tehdili erkanna kılarlar onu.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 mâ O yöneticiler ne kadar şeriatı namazı kıldırıyorsalar o zaman siz onlara karşı çıkmayın. Burada alimler bil icma icma ile demişler. Namaz burada şeriat'a kinayettir. Ve bugün de var yöneticiler namaz kılıyorlar, hacca da gidiyorlar ama şeriat beketiyle hücum ediyorlar, demokrasiyle hücum ediyorlar. Bu nedir? Bu onları şümleder mi? Hayır, şümletmez. Bu yöneticiler Müslüman yöneticilerden değil. Müslüman yönetici şeriat uyguluyor, ondan sonra mayne basıyor. Buna baş kaldırılmaz. On üç Rasulullah dedi ise yani ne kadar şeriat uygulanıyorsa, bu da tarihte var. Çok zalimler vardır, katlettiler Müslümanları, Haccac gibi bu ama Ahl-i Sünnet baş kaldırmadı bunları.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 Allah subhanehu ve teala cibril vasıtasıyla namazı fers kılmamıştır. Neyle kılmıştır? Kendi Resulünü yedi samanın üzerine bedeniyle alıp sütretil muntahada birebil. Namaz çok Namaz önemli mesele. Önemli olduğu için hem de beş vakit kılacağız elli vaktin. ilk kıyamet gününde kullar Bilmiyorum. ne yaparlar? Hemen defter açılır. Gelirsin Rabbil önüne hesap defterinde namazına bakındır namazı iyiyse, sağlam kılmışsa, ikamet etmişse diğer günahlarından göz yumun. Kolaylaştırın. Eğer namazı yok ise inceleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, Çin'in hesabı incelendi, o yanmıştır. Gördün mü arkadaşlar? Çok önemlidir bu mesele. Namaz çok önemlidir. Ne diyor Allah subhanahu ve sellem? İnne salate kana. كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz, müminlerin üzerine yazılmış, hak olan, vacip olan bir emirdir. Kitapta da yazılmış, Allah'ın levh-i da yazılmış, Allah'ın kurallarında ne var, her müminin üzerine namaz nedir? Farzdır, vaciptir. Olmasa olmazdır. Diğer ayette حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Beş vakit namaza mukayet olun, zamanında kılın, kaçırmayın. Ve salatül <gülüyor> özellikle yani bunun üzerine ihtilaf var. İçinde namazı diyelim. Ve kumû lillâhi qânitîn. da kılarken, kahır namaza kanit olun. Kanit nedir? Yani ihsan derecesinde kendinizi olmuş gibi olun. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Evet. Muhafaza nedir? Ve hafizu burada emirdir. Emirdir. Fiil emirdir burada. Ve hafizu cem'i sıgatında bütün ümmetin üzerine emirdir namazı yerine getireceksin. Namaz çok önemlidir arkadaşlar. Namazı yerine getirmek Ehl-i Sünnet'in şiarındandır. Beş vakit namaz camide kılmak Ehl-i Sünnet'in şiarındandır. Olması olmazındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Salatul recülü <gülüyor> fi cemaatin taz'ifu ala salatihi fi beytihi ve fi sukihi khemsen ve işvine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 namazı bekliyor. Azan'dan önce gelmişse bütün melekler ona dua eder. Ne kadar namazı beklemişse o namazın içinde sayılır. Yani Allah'tan Teala ile mülakattedir. O kadar önemlidir. Ondan dolayı Abdullah İbn Mes'ud diyor ki: "Men sarra en Allah'a salimen, kim isterse Allah'ı karşılaşsın kıyamet gününde kurtuluştan"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 Bir de nedir? Abdullah şey Umru bin eb, İbni Mektum geliyor Resulullah'a diyor ya Resulallah ben yorum sabahten akşam namazına gelemiyorum. Cami ile evim arasında vadi var orada da yırtıcı hayvanlar olabilir. Beni de elimden tutan yoktur. İzin verir misin gelmeyeyim? Gelme diyor. Sonra gidiyor bile diyor gel buraya. Çağırıyor onu. Evet ya Resulullah, diyor sen nidayı duyuyor musun azanın sesini? Evet duyurum. O zaman diyor geleceksin. Önemlidir arkadaşlar. Cemaat namazı önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir de kim evdesini men tavazza fa esbaghal wudu' kim abdestini hakkıyla aldı, thumma ila salatin maktuba sonra cemaat namazına gitti. Her namazına, cemaatle فَصَلَّاهَ مَعَ İmam, İmamla namaz kıldı. غُفِرَ لَهُ ذَنْبًا Günahı affedildi. Hangimiz günah işlemeliyiz? Her dakika işliyoruz. E Allah havantat vermiş bize. Beş vakit var. Allah abdesini güzel, çık camiye. O üç, beş vakit namazın arasında ne işlemişsen, format atılıyor sana. Günahların siliniyor. İşte bu nimettir. من غدا ilâ mescidin avraha addallahu lehu fil cenne nuzulen kemâ غدا avrah. Bir tane gitti geldi غدا avrah yani camiye gidiyor dönüşte o kutvalardan o adımlardan Allah subhanahu teala cennette ona bir yer yapıyor.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 4 artı 1 mi daire ister? Hayır. bu der. Onun için cennet nimet yeridir. Bu cenneti neyle kazanırız arkadaşlar? İşte bak, dinin sembolü namazdır. Bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki özellikle akşam namazıyla pardon yatsı namazıyla sabah namazı biliyorsunuz münafıklara ahır geliyordu, gelmiyorlardı. Bak alimler buradan diyorlar işte Cemaat namazına gitmeyen nifak sifatını taşır. Sen ne diye evde namaz kılıyorsun? Namaz erkek üzerine vaciptir, camide kılacaktır Beş vakit. Kılmasa ne olur? Yan münafiktir, kılmıyor. Yan kadındır, müstesnadır. İlla mağziretten dolayı. Hastasın, başın ağrıyor vesaire. Diyor ki kim men sallal işe'e fi cemaatin? Kim Yatsı namazını cemaatte kıldı. Fe keenne Sen yatsı namazını kıl camide Resulullah diyor sen ki gecenin yarısını namaz kılmakla geçirmişsin. Gece namazı biliyorsunuz ne kadar fazileti var. Sonra hadis devam ediyor. O men salla subha fi cemaatin fe keenne ma salla'l Sabah namazını da kıldın camide. Sen öcün defterinde o geceyi namazdan ihya etmişlerin listesine geçeceksin. Bundan daha büyük nimet. Onun için burada ehli i sünnet namazı sambol olarak göstermiştir. İkameti namaz göstermiştir. Namazı ikamet etmeyen dinine sahip çıkmaz. Yalandır. Kim ne derse desin, her çeşitler de kendine baksın, aynaya baksın, bakar bu sözü ehli şünnetin sünnetin sözü doğrudur. Eyidir. Bir rivayette de "Men sallal aşa ve'l fecr fi'l cemaat aynen Bukhari'de geçiyor. Çim, sabahtan namazıyla akşamla yatsı namazını cemaatte kılsa o cezeni ikamet etmiş gibi olmuştur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayanları "Evini başına yıkarım." demiştir. Bu nedir? Bu namaz kılmamanın ne kadar vehim olduğu ortaya çıkıyor. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Yu'cibu rabbuk min ra'i Allah subhanahu wa taala hoşnut olur. O o şahsın amelini beğenir çi çobandır. Dağın başında namaz vakti cirdiğinde su bulmasa teyemmüm eder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 evde kılıyorsan zarurattan dolayı ha yok şart normalde azan vereceksin sonra sünnetini kılacaksın sonra ikama vereceksin. He. Evet. Böyle rivayetler çoktur. Ondan dolayı bütün alimler diyorlar ki camat namaz dedin cemaatle kılınır. Beş vakit namaz cemaatle kılınır. Bakın Fethu'l-Bariye İbn Hacer ve bütün alimler tabi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 Mescidin alternatifini vermez. Onun için bazı arkadaşlar derneklerde namaz kılıyorlar. Yen yani bodrumlarda, yen yani camiye gitmesiler diye kendilerine bir yer etmişler. Biz camiye gitmiyoruz, burada namaz kılıyoruz. işte. bu konuda iştahat etmişler, hata yapmışlar. İbni Hacer diyor ki azan versen de orada o bodrumda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 Cami Allah'ın evidir. Kapsa açıktır, azan okunulur da gelir. İnsanlar gelir Allah'ın evine davetsiz. Zaten o azan davettir. Ama derneğe kimse giremez. İlle ki senden izin alsınlar dernek ehlinden. Ama camiye giren, çıkan serbesttir. Çünkü Allah bunu peşin izin vermiştir. Her zaman gelebilecek, gelersiniz özellikle beş vakitte vaciptir üzerinize gelmek. Evet. Camiye gitmenin adepleri de var arkadaşlar. Bu adepleri de nedir faydası? Bu büyük ibadet, bu sembol ibadet insanı ne kadar ne kazandırıyor? Çok büyük amel kazandırıyor. Onun için namaz çok önemli arkadaşlar. Önce biz camiatla namazımızı ayarlamasak bu ümmetten bir hayır olmaz. Beklemeyin bu ümmet bu nimukrasiyi kaldırsın, bu tağut sistemini kaldırsın, Kimiyle? Bizimle mi? Her şey merduvan altında kılıyor. Evde hanımıyla kılıyor namazı. Böyle mi İslam kurulur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. İlk önce cami yaptı. Neden? E dinin sembolü camidir. Beş vakit bir arada toplanacağız. Disiplin olsun. İslam camiden olur camiyle biter. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki camiye geldiniz adabindendir koşarak gelmeyin sükunetle yürüyün musulmana vakar yakışır ağırbaşlı gideceksin camiye ha acele koşuyun çünkü cemaat kaçar kaçsın Resulullah diyor sen evden çıksın sen cemaatin ecir sene yazılmıştır nerede idrak ettin onu onu tamamlarsın aynen ecir alırsın ekşit kalmaz onun onun için mekruhtür alimler diyorlar Görüyüz bazı insanları camide koşuyorlar, acele yürüyorlar. Belki onları videoya çeksek, bu sensin desek utanır kendinden. O hareketinden. Onun için müminine ne yakışır? Adep ve vakarlıkla yakışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim ee, namaza giderken vakarla, sekinetle he? o namazı hakkıyla ikamet etmiştir. Kim evde ebdesini güzel bir şekilde alsa, camiye geçse, baksa insanlar namazı kaçırmış, yani camiyi kılmış. Olur ki bazen insan ebdes alıyor, geç kalıyor. Ondan sonra ağır başlı camiye gittim, baktın, cemaat salam vermiş, bitti namaz. Eyvah, ecel kaçırdım. Hayır. Sen evden çıkarken cemaat namazındasın. 27 derecen var. Bir nüksan olmaz. Alimler diyorlar. Bir miskal oların ecrinden bir şey eksilmez. Neden? Çünkü sen o niyetle ciddin. On hiç acele etmeyelim. Bu caminin neyindendir, adabındandır. Eyidir bir de cemaat namazı çok önemli olduğu için bunun neyi var? Bir sürü faziletleri var.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 Namaza sekinetle gitmek nedir dedik? Ecri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiştir. Camiye girdin, caminin duası var. Bismillah ve ve selamu ala Resulullah. Allahümme gıfirliği var Çıkarken uzu billahi, mineşşeytanirracim diyorsun. Sağ ayağına giriyorsun, soldan çıkıyorsun. Bunlar nedir? Bunların ecrü var hepsi karşılığında. Tehiyyetül mescid kılıyorsun. Bunun nedir? Çok büyük var. Bunlar ne bizi savuk ediyor? Evde kılsak bulardan ne olur? Mahrum oluyoruz. Sonra camide beklemek. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi namazı bekledi camide onu o camide namazı beklemek şey yaptı. Cünaha silindi. Bu da şeydir. Yedinci camide oturdun. Melekler senin için istiğfar eder. Allah böyle melekler yaratmış bizim için istiğfar ediyorlar. Sonra kıyamet gününde o melekler bize bizim için şehadetlik ederler. Ya Rabbi diyerler bu kulu biz daha onun camide görüyorduk. Bir melek, temiz bir melek, rahmet meleği senin için şairlik yapsana yapar? Allah onun şehadetini kabul ederler. Bir de namaza namaza geldik ne demektir? Yani Allah'ın namazı ikamat olundu. Haydi namaza. Kim onu isticabet etse hadiste geçtiği gibi ecri var. E camide olmasan sen ona nasıl isticap edersin? Onuncusu kamat verildiği, verildiği aslına Resulullah hadiste diyor ki şeytan kaçar. Ne zaman kamat bitti bir de gelir aramıza girer. O da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 İmam süjdededir. Yen yani rükû'tadır. Bekliyor imam kalksın elhamdüyü o zaman giriyor cema cemaat. Halbuki bu ecri kaybetti. Resulullah diyor, vardığın anda idrak edeceksin ecrin var. Safları düz tutmak, boşlukları kapatmak nedir? Bunun ayrı bir mükafatı, ecri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Namazda imam derken semiallahu limen hamide sen derken rabbena lekel hamd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 Nin özel bir ecri var 27'ye dahildir namazda diyor durdun kuşu durdun bütün heybetinle heyyetinle durdun allah Teala karşıladın bunun ayrı bir ecri var bunlar hepsi hadislerde sabittir sonra diyor ki namazda cemaat namazında bizimden kim saf tutar melekler o da ayrı bir şeydir seninle rahmet meleki saf tutmuşsa o nedir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 Camiye gittin, toplantı oldu, şeytan ne olur? Mahvolur. Çünkü şeytan camata karşı gelemez. Ama tek başına, bakın bir dene tek başına fers namazını kılsın evde, bir de camide kılsın. ve ki o imam en basit imamıysa. Bakın, farka bakın. Cemaatten kılan namaz, camide daha kuşu olur, daha heybetli oluyor. Ama kendin kıldın evde, yani kendin cemaat ettin, o kuşuğu yakalayamaz Çünkü o Allah'ın evinin bir bereketi var. Evet. Vesaire. Bunun gibi birçok faydalar var. Faydalar çoktur. Cemaat namazının faydaları çoktur. Toplumsal bir ibadettir. Konuşlarını tanıyorsun. Aranızda muhabbet oluyor. Resulullah diyor umuzları umuzlara koyun. Adam sana dokunuyor, Hoşnut oluyorsun adamdan. Neden? Kuvveti hissediyorsun, sıcaklığı hissediyorsun. Fakir akrabanı var ise camide, onlardan hashir neşir olursun. Davet kapsa açılıyor senin için. Cahil insan gelip camide öğreniyor, bir hata yaparken cemaatten birine çıkıp onu ıslah ediyor. Yani arkadaşlar, cemaat namazının faydası saya saya bitmez. Ümmetin neydir? Olmasa olmazıdır. Ondan dolayı.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 O hava çillidir, onu rahatsız eder. Ama camide patron bakarsın yanında durmuş, umuzunu umuzuna koymuştur. Bu bas İslam toplumunda olur. En yakın sene olur. Halbuki seninle belki az patronlar var tenazül edip yüz yüze konuşmaz. Ekrandan konuşur seninle. Ama İslamiyet bunları hepsini yapmış? Çözmüştür. Bu ne dinidir? Huvvet dinidir, Mahabbet dinidir. Onun için cemaat olmasa olmaz. Bir de sonra ne diyor Çinci paragraf? Tadil erkan xushu Bu mı nedir? Qad aflah al muuminuna, al-ladin houm fi salatihim kashiyum. iflah oldular, kazandılar, cennete girdiler. Ne ile? Ne ile kazandılar? Sifatlarını Allah Teala sayır. Birinci sifatlar nedir? Al-ladin fi salatihim kashiyum. Olar için namazlarını huşula kırıyorlar. Huşu nedir dedik? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Atölyede çalışıyorsun. Patron geldi baktı başına yan pencereden bakıyorsa sen saat gibi çalışıyorsun. Arkadaşın konuşur cevap vermezsin. İş saatidir dersin. Patron gitti yani gelip yatarsın. Bir çayı on dakikada içersin. Ama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 Allah beni görürse utanırım. Ama niye utanmıyoruz? Niye huşuyla namaz kılmıyoruz? Çünkü bu ta'zim kalbimizde yerleşmemiş. Evet biliyoruz. teorik olarak biliyoruz. Pratik olarak yerleşmemiş, sınıfta kalmış. İşte arkadaşlar namaz önemlidir. Onun için alimler te'dili erken diye kitap yazmışlar. Biliyorsunuz İmam Burgüvi ki hanefilerde diyorlar ki Hanefi'de itmi inan şart değil. Bu sonradan maalesef mezhebe girmiştir. Müteahhirinlerin mezhebinde. itmi inan diyorlar şart değil. Saadetle dersin lukute bir sefer Sübhan Rabbil Azim kurtarır. Halbuki Hanefi mezhebinde öyle bile değil. Üç mezhebt hiç değil. İmam bir bir kitap yazmış. Bunlara karşı Te'dil-i adı. Onu da biz tercüme ettik inşallah bu yakınlarda. O da kısmet olsa basarız onu. Te'dil erken nedir? Resulullah'ın dediği gibi Musi-i-sala alimler bab attılar. Bir gün Resulullah mescitte oturmuş bir arabi girip iki rücad namaz kılıyor. Te'yi getir mescid. Sonra gelsin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem top meclisine katılsın. Kılıyor, geliyor Resulullah'a selam veriyor, oturuyor. Resulullah diyor kalk namazını kıl çünkü namaz kılmadın sen. Bir de gelip kılıyor, bir de geliyor. Bir de geliyor git kıl, sen kılmadın. Üçüncüde geliyor, bir de diyor Resulullah git kıl. Vallahi ya Resulullah seni hakla gönderen Rabbime yemin ederim. Bu kadar biliyorum. Bir arıza var ise anlat bana ya Resulullah. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki namaz arkanı var kırılacaktır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra o arabiye açıklıyor. Diyor, tekbir alırken böyle alırsın, kiraatı böyle okursun, Ruku ac dersen bütün ağzaların sakinleşsin. Duanı diyeceksin. Onun için namazdan ilgili çok az hadisler var. Biri de budur. Bunu da alemler Musi'il-i diye bab koymuşlar. buhari Müsli'nin hepsinde, bütün hadiste. Neden? Çünkü namaz her zaman ashab-ı kiram Resulullah'ın namaz şeklini bize aktarmıştır. Resulullah dememiş böyle namaz kılın. Ama kayda koymuş sallukam ara itumuni usalli. Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Çünkü bu pratiktir. Onun için namaz kitaplardan öğrenilmez. İşte biliyorsunuz bir kitap Şeyh Elbani'nin tercüme olundu. Sifat Salatun Nebi. Nedir adı Türkçe? Peygamberin namazı. Peygamberin namazı. Çok arkadaş onu alıyor.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 Koşmaca değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzetmiş. Aynen demiş horuz nasıl gagalıyor. Böyle namaz kılanların namazı yoktur. Acele acele. Kıyamet gününde gelirsin namaz peketine açarlar. Evet bakallar sen beş vakit namazdan gelmişsin. Teraziye melekler koyarlar. bakallar içinde bir şey yoktur. Namazın hakkını vermemişsin. Yanında alıp gitmişsin. O zaman ne olur sen yandın gittin. Ama her insan dalabilir. Her insan bazen tadiler kanı bozabilir. Ama bazen cenelde yapacağız. şu kurtarırım. Eydir o bazenleri teraziden olacak. İşte Allah-u Melekler döner. Ya Rabbi bu namazı çok güzel kılmış ama bazen demiş. içi boş gelmiş dosyanın. Ne yapalım? Allah-u Teala diyor, Nafilelerden örtbas yapın onu. Doldurun onu nafilelerle. Onun için Sadece namaz değil beş vakit. Bunun öncesi de sonrası da ehli sünnette nedir? Olması olmazdır. O da nedir? Nafile namazlar, ratibeler. Birçok kardeşlerimiz var. Selefe menü süptüler. Hadise menü Ama maalesef nafile namazlarını, ratibe namazlarını kılmıyorlar. İşte şeytana uymaktan başka bir şey değil bundan. Onun için tadiller kan önemlidir. Toparlasak dersi bu be, bu kimlikle ilgili, ehli sünnet kimliği ile ilgili biz dini ikame edeceğiz. Dinin neyini Sembollerini. En büyük sembolü de nedir? Namazdır. Namaz bizi bir araya getiriyor. Bir de ne, nasıl şahadet ederiz? Bu dindardır, bu Nasıl şahadet ederiz? 5 vakit camide görürüz onu yoksa nereden biliriz bu namaz kılandır nereden biliriz bu kusulmandır çünkü bu Allah Teala ne demiş Resulullah ne demiş salat, namazın en iyisi insan evinde kılandır beş vakit ferz namazı hariç neden evinden ratibelere evde kılarsın neden riyadan uzak olarsın ama beş vakit namaz camide geleceksin göz, göz künü gere gere neden? Çünkü mundariye yoktur. Bunda tam tersine ibadettir. Sen geçerken konşuna Selam aleyküm konşu ben camiye gidiyorum hadi gel. Ne diyenler sana? Ya işte gidiyorsan havatma bize gösteriş yapma. Yapacaksın burada gösteriş. Çünkü bunu Allah böyle emretmiş. Ama zekat verirken sağım verdi oğlum bilmesin. Olur onun da yerine göre zekat verirsin ben zekatımı verim insanlar teşvik olsun. Ama genelde nedir? şahsi bir ibadet ise bu ne kadar cizli olsa o kadar takvaya yakındır. Ama beş vakit namaz nedir? Camide olacaktır, Eşker olacaktır. Evet. Allah hepimizi bu ehli sünnetin bu bölümüyle hepimizi hakkıyla anlayıp amel edenlerden eylesin. Çünkü biz eğer dinimizi yaşamasak yerimizde yaşatamayız, kimseye anlatamayız, kimse de bizi örnek almaz. Onun için cemaat namazına önem vermemiz lazım. Bu dinin en büyük sembollerinden birsidir arkadaşlar. Evet, Allah hepimize hidayet versin, doğru yol üzerine için, ehli sünnetten, dört peşinden bizi saptırmasın, kaydırmasın. Valhamdulillah, Rabbi lalimi.